Eh ee, nasılım karagözüm idare eder midem biraz kabarık hayırdır bizim kız tutlurdu Luna Park diye oradan geliyoruz ha Luna Park tabii sağlam mide lazım efendim yok benim sinirden midem fena Eğlence merkezinde ne siniri karagözüm sende Yahu bu çarpışan arabalar da illaki gıcık biri beni bulur Adam dibimden ayrılmıyor her defasında güm her defasında güm Biri de sırıtıyor iyi bir şey yapmış gibi bir halt yapmış gibi pişmiş kelle gibi İlahi karagözüm Bence trafik canavarlarını trafiğe çıkarmadan önce buraya getirmek lazım Doyasıya vursunlar Vurduktan sonra da sırıtıp dursunlar Pişmiş kelle gibi sırıtsınlar <gülüyor> Güzel fikir Sinir sahipleri de tedavi amaçlı gidebilirler Lüne parka bak Aa tabi tabi bu da güzel olur Bağır çağır serbest Ama bu korku tünellerine bir çare bulmak lazım Nasıl yani Ya ben öyle adam bilirim ki En baba korku filmlerini bile kahkahayla izler Ama karanlıkta bir adım bile atamaz Herkesin korktuğu şey farklı tabii efendim. Bence kim neden korkuyorsa ona göre girsin tünele. Nasıl yani? Seçenekler olsun mesela. Hem de canlı hayvanlar filan Yılan, fare, akrep mesela. Karagözüm sen bazı yarışma programlarını fazla seyrediyorsun herhalde. Aslında bunlardan da korkmazlar değil mi? Sen seyrede seyrede pek aşina olmuşsun belli. Yok başka şey düşünmek lazım. Ne yapıyorsun Karagözüm? Psikopata bağlıyorsun bak işi. O zaman da... ...o zaman şu Rus ruleti tarzında bir şeyler yapalım birader. Rus ruleti? Tabii canım, heyecan bakımından diyorum. Sen bence dediğin şeyin ne manaya geldiğini bilmiyorsun efendim. Allah Allah biliyoruz canım. Biz de kuru sıkıdan yaparız. Daha neler? O zaman şu ruh çağırma seansları falan mı yapılsa ha? Oh oh oh, sen iyice olayı abarttın. Bence sen bir müddet farklı alakalı bir şey düşünme efendim. Yok, benim aslında her şeyden önce şu çarpışan arabalara bir çözüm bulmam lazım. Çarpışmayan arabalar diye bir yer olsa... ya da çarpışmayan arabalar diye bir yer olsa, ha ya da yarış pisti olsun Lunapark'ta. Aldın mı eline direksiyonu, sür sürebildiğin kadar tek başına. Yani seni gören de Lunapark işletmeciyle yapacak zanneder. Yok ya, sahi neden olmasın. Hii, güzel fikir değil mi? ...bana göre değil kara gözüm. Zaten destek olsan şaşardım. Ben Parkla ilgili hayallerimi bırakalı... ...yıllar oldu efendim, yıllar. Senin için geçmiş, için. Tamam, sen daha çiçeği burnunda delikanlısın. Bana ilişme bu konuda, tamam efendim? Tamam, tamam. Azat ettim seni, özgüsün. Hadi kış kış. Allah razı olsun. Cümlemizden. Sevgili dinleyiciler, bugün de sohbetimize son verelim. Oh. Her ne kadar sürçülisan ettikse... ...affola. Affola.